Elhamdülillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamü arasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Sümme inne kullemnin tükele aqsamin arbaati yan kasimu ila arbaati aqsamin bir arbaati takdimatin illa saniye. Fe innehu musammenun malumunuz nazmın daha doğrusu daha evvele de alırsak kitap ile sünnet arasında müşterek olan mebahisleri okuyor. O bahislerden bir tanesi de gerek Kur'an'dan gerekse hadisteki nazmın dört taksiminden bahis yapıyor. Yani dört taksimi derken vab'i itibarıyla delalet itibarıyla, istimali itibarıyla ve vukuf samih itibarıyla nazmın taksimini, lafzın taksimini yapıyoruz. Gerek Kur'an'dan, gerekse hadisten, hadisi Şerif'ten dört fakimden bahsederken yine birinci taksime girecek bu okuyacak olduğumuz bölümde yani nazmın Manaya vab edilişi bakımından olan birinci taksim onun kısımlarına girecek. inne arbaati. Sonra bu dört taksimden her biri, yani vuzg delalat ve dediğimiz bu dört taksimden her biri yan kısmı ile arbaati absamin dört kısma ayrılır. Bir arbaati taksimatin Dört kısma ayrılması da bir ahadi arbaati taksimatin Takdiri öyle yapılır. Dört taksimden her biri itibarıyla bu dört taksimden her biri dört kısma ayrılacaktır. İlle saniye. Sadece ikinci taksim müstesna. Malumunuzdur ikinci taksim delanet cihetiyle yapılan taksimdir. Delanet lafızdan mananın Anlaşılmaktır. Vudu bakımından dört kısım, <gülüyor> hafa bakımından da dört kısım olacaktır. Onun için şeyin de bu ikinci kısım taksim bir musen menun Nitekim gelecek o 8 kısımdır. Taksim nerede Birinci taksim. Hasulun bir tarivatliği. Lafzın vaz'ı itibarıyla hasıl olan neye vaz'ı lil ma'na mana'ya vaz'ı itibarıyla olan taksim. Kademehu bu birinci taksimi yani lafız itibarıyla yapılan taksimi delalet-i ve hukuf cihetinden yapılacak olan taksimlerin evveline aldı. niye? Lemme sabıka fikr-i ihtibar inma hu'l-vaz' İrtibarda bu taksimlerde İrtibarda öncelikli olan nedir? Vazıh Yani lafın manaya vazı olmadan Ne lafın delaletinden Ne lafın istemalinden Ne de sami'in Mukatabın Manaya hukukiyetinden bahis yapabiliriz Öncelikle lafız ne yapılmalıdır? Bir manaya vazıh tarafından Vaz edilmelidir Birinci taksim bu onun için evvela almış. اِنَّمَا <gülüyor> هُوَ Yani itibarda önce olan hangisidir? Hâdece vada'dır. وَالْقَقِي <gülüyor> مُتَفَرِّحٌ عَلَيْهِ Geriye kalan taksimler ise vada cihetinden olan taksim üzerine dallandırılmış olan kısımlardır. Taksimlerdir. Şimdi burada bir kelime üzerinde durmamız gerekecek. O kelime بِاْتِبَارِ وَضْحِهِ لَهُ لِلْمَعْنَى Nazmın yani lafsın manaya vaz edilişi itibarıyla olan taksimdir. Buradaki manada maksat nedir? Yani lafzın navduhulehi olan mana zihni midir yoksa harici midir? Yoksa hem zihni hem de harici midir? Yoksa bir kısmı zihni, bir kısmı haricidir. Nedir o? Dediğimiz, bahis konusu yaptığımız mana. Lafız manaya vaz edildi. O itibarla taksim yapacağız şimdi. Has, an, müşterek, gem, ümine, ter diyeceğiz. Oradaki nevdu'u leh olan mana. Özellikle üzerine batarak söylüyorum. Nevdu'u leh olan mana. Nefhum değil. Nefhum mantıklı bir terimdir. Türkçe karşılığı da kavramdır. Nefhumlar de zihni olur harici olmak, Mevdu'u leh olan mana ise ihtilaflı. Harici de olabilir, zihni de olabilir. Üç görüş var burada. Bizim burada Mullah kendi ibaretinde yani miratında mana ile bu üç görüşten hangisini tasletmiştir onu da söyleyeceğiz. Mana dediğimiz yani mevdu'u leh olan mana harici midir zihni İmam Razi'ye göre lafza olan mana zihni Ne demek zihni Yani lafız zihinde mevcut olan bir manaya vat edilmiştir. zihni olmak Bunun gerekçesini de İmam Razi şöyle açıklıyor Diyor ki siz çok uzaktan bir karartı görüyorsunuz ve zihninizde o karartıyı bir kaya parçası, bir büyük taş olarak canlandırıyorsunuz. Böyle tasavvur ediyorsunuz onu. Ve o dihninizde tasavvur ile mevcut hale getirdiğiniz o şeye hacer diyorsunuz. Lafı ona vah ediyorsunuz. Neye vah ediyorsunuz? Zihminizde önce gördüğünüz şeyden bir tasavvur yapıyorsunuz ve orada zihminizde mevcut olan size göre nedir? Taştır. Onun için ona Hacer diyorsunuz. O suret taşın sureti. Ona bir ikim koyuyorsunuz. Hacer. Biraz daha yaklaştığınız zaman da hareket ettiğini görüyorsunuz. Fakat yine de tam haricinde ne olduğunu seçemiyorsunuz. Ama bir tasavvur yapıyorsunuz. Bu olsa olsa büyüklüğü ve cütçesi itibarıyla diyorsunuz ki haşa huzurdan dilektir diyor. Ve tutuyorsunuz ama bir isim koyuyorsunuz. Bakaratın diyorsunuz. Bakınız lafı değişiyor. Önce Hacer diye başladı. Şimdi bakaratın. Biraz daha yaklaştığınız zamanda daha belirgin hale geliyor. Ve siz diyorsunuz ki bu aktı. Feres lafın onası. Zihindeki tasavvur değiştikçe o tasavvur değişimiyle zihninizde bir mevcut meydana geliyor ve o zihindeki mevcuda siz lafı vav ediyorsunuz diyor. Kim? Bunu söyleyen İmam Razi. Dolayısıyla lafızlar zihinde mevcut olana vav edilir diyor. Bu vermiş olduğun biraz önceki misal müfret olan lafı misalidir. Mürekkepte de aynıdır diyor. Kim? Aynı İmam-ı Razik. Ne diyor? Birisi Kame Zeydun dediği zamanda bu kişinin zihninde bir şey tasavvur edip bir şeyi vücuda getiriyor. Nedir o? Zeyd'in kıyamının, Zeyd'in kıyamına mütekellimin, bu kelamı söyleyen kişinin hükmetmesi. Bunun manası budur. Ve zihindeki mevcutta budur diyor. Ve ekliyor diyor ki: "E, "kâme zeytinun" manası yani kâme Zeyd'in bir lafı, mürekkep bir lafı, Onun manası Zeydin kıyamını, kıyamına mütekellimin hükmetmesi olmayacak olsaydı. Yani bir bir mevcut olmayacak olsa idi o zaman harici bir mevcuda vaz edecektiniz onu." Harici mevcuda vab etmiş olsaydınız, Kame Zeydün terkibi ihbari bir terkiptir. İhbari terkiplerin sıkkav ekil ve, ve vardır. Eğer hariçteki mevcuda Kame Zeydün'ü mütekellim vab etti diyecek olursanız, Kame Zeydün terkibi ihbaricinin sürekli olarak sadık, doğru olması gerek. Hazreti ihbani kelamların sıtka ve kizme ihtimali vardır. Onun için Kame Zeydün mürekkep lafı zihindeki bir mevcuda vaz edilmiştir diyor. Bu tabi ki İmam-ı Razi'nin görüşü. Fakat İmam-ı Razi'nin bu görüşüne itirazlar var. Mesela müfredte çok uzaktan gördüğü zamanda Hacer zihninde bir tasavvur ve zihinde bir şey ucuda getirdi. Ona Hacer dedi. Daha sonra başka bir tasavvur ve zihninde başka bir şey vücuda getirdi. Bakara dedi. Daha sonra başka bir tasavvur, başka bir şeyi zihninde vücuda getirdi ve ona da ferez dedi demiştir. İmam-ı Raziye'ye itiraz edenler diyorlar ki, bu zihindeki mücerret, zihindeki tasavvurların değişmesinden dolayı Zihni mevcut değişiyor da lafız ona vaz ediliyor değildir. Belki hariçte olanı kişi tasavvur ederken hata ediyor. Ondan dolayı bu oluyor. Yani bu itirazı yapanlar lafız sadece zihindeki mevcuda değil, hariçteki mevcuttaki hatadan dolayı zihindeki mevcutta isimler değişiyor. Dolayısıyla harikte de ne var? Bir mevcut var. Ve bu lafın her ikisine vaz edilmiştir diyorlar. Nitekim bu görüşü savunan da Salih. Ona göre lafın hem harici hem de zihni olana vaz edilmiştir. Müretket meselesine gelince İmam-ı diyor ki Kâne Zeydûn hariçteki mevcuda vaz edilecek olursa, onun kibbet ihtimali olmaz, daimi olarak alık olması gerekir. Bu da doğru değil. Neden? Çünkü Kâme Zeydun'u hariçteki mevcuda vaz edenler, kapriyet ifade ettiğini söylemiyorlar. Ve zanniyet ifade ettiğine göre bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Birinci görüş buydu, iddiaları ve cevapları da verilmiş oldu. Isfahani'ye göre lafızlar hem harikte hem de dihinde mevcut olana vaz edilmiştir. Üçüncü görüş olarak da âlam ı şahsiyet dediğimiz alemler harikteki mevcuda vaz edilmiş, onun dışında kalan bütün lafızlar dihindeki mevcuda vaz edilmiştir. Bu görüşü savunanlardan biri de Kemal-i Nitekim, bizim okumuş olduğumuz Molla Hüsrev'de de bu görüş benimsenmektedir. Neden? Çünkü biz adam ı şahsiyyeyi bir kısmı yaptığımıza göre, laf manaya vatından bahis yapıyoruz. Alam-ı de neyin kısmı yapacağız? Hassın kısmı yapacağız. O itibarla, Hizmiri der ki Mullah Hüsrev'in maksadından budur. Bu birinci bölüm. İkinci olarak Ve huve, Ey El-Evvelu Şimdi geri der taksimul evvel demiştik. Birinci taksim. Ve huve. Bu birinci taksim. Lafı ona rağır. Yani damir. Ve huve damir ona rağır. Fakat istihdam var Zamirin mevcii ile kastedilen başka, zamir ile kastedilen başka şeydir. Biraz sonra lehuvenin haberi olarak ne gelecek? Gelecek. Erbaatun gelecek. Lehuven. Birinci taksim nedir? Erbaatun dördür. Hayır. Birinci taksim dört değil. Birinci taksimden hasıl olan kısımlardır. Onun için o istihdama işaret etmek için bu diyor ki, ey! el azbel tabii zemin mertein ama vel muradu el akamul hasile min hadha taksim bu taksimden usule gelen kısımlar nedir 4 dört niye dört tür denle lafza çünkü lafız inkana mavtu indi vahidin hakikiin i'tibarin ala intiradi fehu'l khas eğer bir lafı imkan neye, edilmiş lafı neva hak bir manaya va edilmiş o bir mana ya hakiki bir manadır hakiki bir mana demek ne dihinde ne tarih deşerik kabul etmez mesela Ce lafısı nedir bir manaya ve o manada hakiki bir manada. Çünkü Cey lafzı, hariçte mevcut olan o şahsi muayyene bahsedilmiştir. O şahsi muayyen ne zihinle de hariçte, ne kabul etmez? Hariçte kabul etmez tektir zaten. Zihinde de kabul etmez. Çünkü ma teşebbüs vardır tarifinde. Dolayısıyla ne zihinle de hariçte, bir başka şeye ihtimali yoktur. Yani bir başka şeyi kabul etmiyor. Ortak kabul etmiyor. İşte ona vahidi hakiki. Bir de ne var? vahidi yani dediğimiz bir mana var. Yani has kısımları anlatılırken hasul ayn, hasul nev ve hasul cins olarak tanımlanacak. Hasul ayn dediğimiz hakiki olan bir manaya vaz edilen has'tır. İşte değil. Hasul nev dediğimiz racul gibi. O da bir manaya vaz edilmiştir. Ama o bir mananın tahtında ne var? Fertler var. Fakat fertlerden ne vardır? Kap-ı nazar vardır. Dolayısıyla o da nedir? Tek bir manadır. Mükemmah tektir ha. Cain-i dediğiniz zamanda racun de mükemmah nedir orada? Tekdir. Er-rical dediğiniz zamanda o am olacaktır. Neden? Çünkü orada fertlerden kap-ı nazar yok. Zaten terkeme ederken de racul adam, erical adamlar, lar ve ler eki Türkçe'de fertleri ifade etmek için. Dolayısıyla erical dediğimiz zamanda fertlerden kapru nazar yok. Bilatiz adem e, müşareket beynel esraf var. Fertler arasında ne var? Müşareket vardır. Hasta ise İster hasıl aynı olsun. Orada zahir zaten tek fert var. İster hasıl nev olsun. isterse hasıl cins olsun. Fert mülahazası yoktur. Nece kim "racul" dediğiniz zamanda adam "racul" dediğiniz zamanda adam, insan dediğiniz zamanda da ne diyorsunuz? İnsan, insanlar demiyorsun bakır. Fert mülahazası yok. Şimdi bu has'ın üç kısmı var dedik. Bu üç kısım buradan çıkıyor. ha. Yani hakiki dediğiniz zamanda birinci kısmı has'ul ay'ın, i'tibari bir mana dediğiniz zamanda ne çıkıyor oradan? Has'un ne? ve has'un cins. Tabi daha has'ın tarifi bitmedi. Alemi La Lafız bir manaya vaz edilmiştir. Buraya kadar anda tarifin içerisinde. Rajul kelimesiyle Er-Rical kelimesinin ikisi de bir manaya olabilmiştir. Rajul kelimesinin o bir mana dediğimiz nedir? Rajul kelimesinin bir mana dediğimiz Zekerun min beni Adem'e gavete hatta'l buluğ sınırını açmış olan Adem oğlundan er kişi manası da budur, rijalin manası da budur. Bir mana. Ama manasında ne var? Fertlerin, fertler mülahazası var. Racülün manasında ne yok? Fert mülahazası yok. Fertlerden kap var. Şimdi bu, racül ile er yani has ile ammı birbirinden ayıran nedir? Hâlel-i intirâbi kaydıdır. hâlel anil-efrâbi Fertlerden bağımsız olarak bir manaya vaz edilen demektir. Burada ise adamul müşaraketi beyne'l afrad izmirin tabi. Fetler arasında müşareket yoktur. Yani fetlerden kapu nazar edilmiştir. Nerede hasta, hamda işe ise fetlerden kapu nazar edilmemiştir. Peki. Hu'l khas bu khas'tır. Ve imkanı mevzu Şimdi tahtada bir şema var. O tahtadaki şema Mollah Hüseyin yapmış olduğu bu taksimdeki tarihe göre değil. Kalın diye nitelediği icmainin yapmış olduğu taksimdir. O taksim ile Mollah Hüseyin taksim arasındaki farkı biraz sonra göreceğiz. Şu anda yapmış olduğumuz Molla Hüseyin birinci taksimdeki kısımlarına dair ifadelerdir. En kanaatim o vahidin eğer yine bakın bir manaya var <gülüyor> ama o bir mana müşterektin beyne esradin gayri sınırsız olan fesler arasında nedir o bir mana müşterektir yani er-riyal kelimesinde müşemmeyatın tamamını yapmaktadır? kapsamaktadır racül kelimesinde ise müşemmeyattan sadece birini kapsamaktadır tanira gülün derken mütheb olan bir tane Sınırsız olan fertler arasında müşterek olan bir manaya vakt edilmiştir. Müstarifin, o bir mana kapsıyor neyi? Leha. O sınırsız olan fertlerin hepsini kapsıyor. Biraz sonra cemb münekkere de girecek tabi ki. Cemb-i ile an arasında fark var mı yok mu? İki görüş var. Bunu söyleyeceğiz. Bir görüşe göre cem'i münekkim onunla kusrevin benim değil, odur. Cem'i münekkere ile ağam arasına fark Her ikisi de bir manaya vaz edilmiştir. O bir mana sınırsız fertler arasında müşterektir. Fakat cem'i münekkere karine ile o sınırsız fertlerden bir grup fert kastedilmektedir. Vay Vaitu ricalen tiddah. Evde adamlar gördün. Oradaki adamlar, ya gücündeki sınırsız bütün adamlar olamaz. Eve sığamadılar Dolayısıyla bir grup adamlar gördüm demektir. İşte o gönlümden kendilerin. Ona da geleceğiz. فَوَ <gülüyor> الْعَامْدِ Bu da amdur. وَاِمْكَانَ اَلْبُهَا نِكَسِيرٍ Eğer lafız birçok manaya vaz edilir, birçok derken birden fazla manaya vaz edilirse, Nasıl? bir vab'in ketirin birden fazla vab'u ile birden fazla manaya vab edilirse fehvel müşterek. O da müşterekdir. Mesela ayı kelimesi. Bir vab'u ile casusa vab edilmiş. Bir vab'u ile altına vab edilmiş. Bir vab'u ile kınara vab edilmiş. İlahi birçok şeye vab edilmiş. Birden fazla vab'u ile birden fazla manaya vab edilmiş ise lafı fehvel müşterek. O Ve inkarım bu anliketirin eğer bir lafız. Şimdi burada amdan farklı olarak göb-i münhekerde nasıl bir ifade kullandı? Kedir ifadesini kullandı. Yani amda lafız bir mana yavat edilmiştir dedik. Hastada bir mana yavat edilmiştir dedik. Müşterekte ise bir fazla, birden fazla vazığla, birden çok manaya vab edilmiştir dedi. Cem-i Münekker'de de lükesirin ifadesini kullanıyor. Yani Cem-i Münekker biraz önce, önce gayet-i ricaler-diktar derken, o rical Cem-i Münekker'i birden fazla manaya mı vab edildi? Hayır. Bir manaya vab edildi. Zekerun bin beni Adem'e canıza haddesi kar. Aynıdır. Peki neden mi كثيرين diyor bu dam Allah Onu biraz sonra şu karşılaştırmada izah edeceğiz inşallah. Şu karşılaştırmayı yapacağız kalbin yaptığı tarik oldu maşallah. <gülüyor> "Ve kesirin gayr sınırsız olan çok fertlere vakıbiliştir." Keçefe fertler manasını vereyim işaret edeyim. Neyle bir <gülüyor> varlık-ı Bakın bir varlık. Sınırsız olan çok mana gibi gözüküyor. Ama aslında ne demektir? Çok fertler demektir. Bu kayıpta da nereden ayrılmış oldu? Ağından ayrılmış oldu. İstihrak yok. Bütün fertleri kapsama yok. Belli bir grup ferdi kapsama vardır. Bu da cem'i münekkerdir. Şimdi o kısma girmeden önce bir şu tahtada yapmış olduğumuz taksime de girelim. Bu taksimi yapanlar diyorlar ki lafız vatı itibarıyla ele aldığımız lafız ya birden fazla manaya likesirin, birden çok manaya vaz edilmiştir veyahut da livahidin, bir manaya vaz edilmiştir. Birden çok manaya vaz edilen ki bunlara göre bir manaya vaz edilen sadece faz bir diğer bütün kısımları yani âmı da, müştereki de, cem'i münekteri de, esbâ-i adedi de, hepsini nerede inceleyeceğiz şimdi? Nikesirinden, aşağıya gelen dallardan inceleyeceğiz. Bu taksimi yapan kavme göre, sadece rivahidinin altında ne var? Sadece kas vardır. Molla kusreve göre orada âm da var. Esmâ-i adet de var. Şimdi kavim diyor ki, lafız ya birden fazla manaya vâz edilmiştir mi keçirin, evni vahidin veyahut bir manaya vâz edilmiştir. Birden çok manaya vâz edilen ya birden çok vazıla birden çok manaya vaz edilmiştir veya bir vazıla birden çok manaya vâz edilmiştir ifade edin. Ya birden çok vazığla birden çok manaya vaz edilmiştir. Veyahut bir vazığ ile birden çok manaya vaz edilmiştir. Birden çok vazığla birden çok manaya vaz edilen, biraz önce de söylemiştik, müşterek. Müşterek lafı birden fazla vazığ ile neye vaz edilmiştir? Birden fazla manaya vaz edilmiştir. Bu müşterek. Bir vabu ile birden çok manaya vab edilen ise iki kısımdır. O birden çok dediği o çoklar ya mahsurdur, sınırlıdır veya mahsur değil, sınırsızdır. Sınırlıdır demekle neyi kastediyor bunlar? Esma-i adedi kastediyorlar. Sınırsızdır demekle neyi kastediyorlar? Sınırsızdır demekle iki şeyi kastediyorlar. Birincisinde, eğer bütün fertleri bu la bir vazıyla, bakın bir vazıyla birden çok manaya vaz edilen bu lafı, eğer sınırsız fertlere, kezire vaz edilmişse, bu sınırsız fertleri o lafı kapsıyorsa, ağır. eğer o lafı sınırsız fertleri kapsamıyor da, Belki onlardan bir kısmı kapsıyorsa cembi münekkertir. Tarih, kavmin yapmış olduğu bu. Kavmin yapmış olduğu bu kısımlamada biraz önce de söylediğim gibi gerek esmai gerek de am neyin tahtında ele alındı? Mikesir'in tahtında ele alındı. Mullah husreve göre hatta muhakkikine göre ise gerek am, gerek, has, hem de üç çeşidiyle yani hâf ayn hâf-ül-nev'h, hâf ül üç çeşidiyle ve aynı zamanda esma i adet li-vâhidinin tahtındadır. Çünkü li-vâhidinden maksat hakiki vâhid ve i'tibari vahittir diyerek onları Mulla u onun altında tuttu. Kavmin yaptığına göre ise Söylediğimiz gibi bir kesirin altında ele alınmış oldu bunlar. Burada bir şeyi daha ifade edelim. Bir, racül kelimesine ne? insan kelimesine ne dedik? Cins dedik. Halbuki mantıkta biliyoruz ki insan kelimesi cins değil. Nedir? Nev, hayavan kelimesi cins. Neden? Çünkü usulcülerin hareket noktası ile Mantıkçıların hareket noktası aynı değil. Mantıkçılar eceanın hakikatiyle ilgilenir, usulcüler ise ahkam ile ilgilenir. Şimdi usulcülere göre hacül nedir? Ne var? İnsan nedir? Cinstir. Neden racüle ne insana İnsana cins diyorlar? Çünkü racül kelimesinin tahtındaki fertlere ait olan ahkam pek İnsan kelimesinin tahtında olan terklerine ise ahkan Neden? Çünkü insan kelimesinin tahtında ne var? Racül olduğu gibi imraatında var. Racülde mesela şehadet babında görürsünüz. Bir erkeğin nikahta ya iki erkek şahit olmalı veya da bir erkek iki kadın şahit olmalı. Yani iki kadının şahitliği, bir erkeğin şahitliğine denk tutuluyor. Demek ki ahkam kadın ile erkek nedir? Farklıdır. Böyle birçok ahkam. İşte ahkam cihetinden farklı olan tersleri bir arada cem eden kelimeye usulcüler cins diyorlar. Aynı ahkam altında cem olan tersleri cem eden kelimeye de ne var diyorlar? aslında mantıkçılar da aynı şeyi söylüyorlar. Ama onlar hakikata itibar diyorlar. Diyorlar ki hakikatları aynı olan bir çok terdi cemeden nedir diyorlar? Ne oluyor diyorlar? İnsan. Tahtındaki erkek olsun kadın olsun hakikatleri aynı. Hayvan nâlık nâ teşebbüs değil midir? Bakın hakikatleri aynı olan fertleri cemediyorum. Usulde ise ahkamı aynı olan fertleri cemeden ne oluyor? Sadece farklılık nereden kaynaklanıyor? Biri ahkama itibar ediyor, diğeri ise hakikata itibar ediyor. Farklılık oradan kaynaklanıyor. Böylece, böyle olunca racül kelimesi, insan kelimesi usulcülere göre farklı, mantıkçılara göre farklı olmuş oluyor. Yani insan kelimesi usulcülere göre nev, mantıkçı şey, cins, mantıkçılara göre ise nev olmuş oluyor. Peki, şimdi bazı usul kitaplarında birinci taksim yapılırken ne deniyor? Birinci taksim dört kısımdır. Has, am, müşterek, müevvel diyorlar. Cem i müneker deniyorlar. Halbuki bu taksimde ne dedi? Cem i müneker. Yani Molla Kutsev, Cem'i münekker. Şimdi Molla Kutsev normalde bu taksimi haf-a müşterek Cem'i Münekker diye yapınca, yani bazı usulcülerin taksimine göre müevelin yerine Cem'i Münekker'i koyunca ne yapması gerekir? Neden ben yerine Cem'i Münekker'i koydum diye onun illetine girmesi gerekir. Ama öyle yapmadı. Ya ne yaptı? Önce tenkı sahibi Satur Şerian'ın ki o da aynen Molla Kutrev gibidir taksimi. Yani birinci taksim Batu' itibariyle olan taksimde ne diyor? Hâd Müşterek müevel demiyor. Ya Cem'i Münekker diyor. Neden Cem'i Münekker dedim? Onun gerekçesini de zikrediyor. Molla Hüseyn de aynı şeyi söylüyor. Neden cem'i münekker dediğinin gerekçesini cikretmeden önce tenkit sahibi 60 şer'ianın gerekçesinin yerinde bir gerekçe olmadığını anlatıyor. Ondan sonra kendi gerekçesini la diyerek başlayacak. O la'dan sonrası tenkit sahibinin müevvelin yerine Tem'i münekkeri niyetle ettirdiğinin talimidir. Ama Mullah Hüsrev o talimi beğenmiyor. Hayır ondan dolayı değil. Ya şu gerekçeden dolayı. Yani Mullah Hüsrev evvela kendi gerekçesini söyleme yerine kendi sahibinin gerekçesinin yerinde olmadığını beyan edecek. Ondan sonra da kendi gerekçesini söyleyecek. Bakınız. oradehu cem'i münekkeri mullah husrev getirdi. Neyin yerine? Bedenel muevveli Muevvelin yerine cem'i münekkeri getirdi. Biraz önce şöyle değil. gerek ham, şerek diye kısımları veriyor bazı usulcüler. Mullah husrev o müevvelin yerine neyi koydu? Cem'i münekkeri koydu. Niye? Şundan dolayı değil. O şundan dolayı değil dediği kimin gerekçesi aslında Senkıh sahibi sabr-ı şerianın gerekçesi. La şundan dolayı değil. Yani cem'i münezzeri müevelin yerine koyuşumuz şundan dolayı değildir. Neden dolayı değilmiş? Li itlaqil müeveli lenkebi itibari vahf. Müevel itlaqı itibarıyla itibariyle değildir. Şimdi Fatur Şer'i adıyor ki biz neyi taksim ediyoruz? Vabo itibarıyla raptın kısımlarını taksim etmiyoruz. Evet. Müebbel nedir? Vabo itibarıyla raptın kısmı mı? Hayır, değil. Kabul et. Neden? O vabo itibarıyla değil, belki müçtehidin rahmi itibarıyla Hakikaten de öyledir. Biraz sonra derinlemesine girecek bu konuya. Yani Bismillah وَالْمُطَلَّقَاتِ يَتَرَبَّاسْنَ بِاَنْفُكِهِنَّ سَلَاسَةَ قُرُوا Boşanmış olan kadınlar kendi başlarına üç kap kart deklerler. Karpın kelimesi müşterek bir lafı. Hayır manasına da vat edilmiştir. tuhur manasına da vat edilmiştir. Müştehid fikir yürüterek inceleme yaparak teemmül ederek Buradaki ka'un kelimesinin hangi manada olduğuna hükmediyor? Müştehidin rah'i ile hükmediyor ne demek? Hükmedince müevvel ortaya çıkıyor. Dolayısıyla müştehidin rah'i ile müevvel ortaya çıkıyor diyor sadr-ı şer'i sahip. Sadr-ı şer'i Lafzın olan kısımlardan bahsedilen yerde... Böyle bir kısmın işi yoktur diyor. Niye? Çünkü leyh-i itibari'l vâkı'i mutlak mı evvel vuzuh itibarıyla değil. Ya neyledir? Berbiyati'l ra'y-i müctehidi. Bilakis yani onu İzmir'den çöle değilse müctehidin ra'y itibarıyladır belki. Bilakis ondan dolayı işte böyle olunca fatur şeria bu gerekçeye dayanaraktan müevelin yerine ben neyi koydum diyor cem'in hünekleri koydum diyor ve in bakiye tenavuluhul vaz'iyyü ve ulu'yi fel hukmu ileyhi ve in bakiye kalsa da ne tenavuluhu bu müevel lafın delaleti hangi delaleti? el vaz'iyyü vaz'i olan delaleti kalsa da Vatu'h itibarıyla mutlak müevel, vatu'h itibarıyla değildir. Müctehidin rahi itibarı. Mutlak müevel nedir maksat? Bakınız müevel deyince sadece müşterekten müevel olmaz. Müşterekten müebvel, hafiden müebvel, müşkilden müevel, mücmelden müevel. Bunlar hep gelecek. Müevel ifadeci bunların hepsini içerisine alır ve hepsini hepsinin içerisine alsa bile bizim konumuz olan vatuh itibariyle lafzun taksiminde konumuz o. Orada müşterekten müevveli bile kastetsek yine de sabr-ı diyor ki müşterekten evvel olan vatuh itibarıyla olan değil müşterekin rahi itibariyle olan bir kısımdır. Dolayısıyla vaz'ı itibarıyla yapılan taksimin tahtında bir kısım olamaz diyor. Tabii bu konu bitmedi. Kendisi de bir şeyler söyleyecek. Ve im bakiyetenavuluhu bu lafın delaleti kalsa da hangi denaleten vaz'ıdır? Bu ne demek istiyor burada? Şimdi diğer usul kitaplarında açarsanız göreceksiniz. Bir lafız müşterek lafız ise ki kab'un kelimesi biraz önce verdik, müşterek bir lafızdır. O müşterek lafız daha henüz tevil edilmeden, müebbene dönmeden neye vat edilmiştir? Ayrı ayrı, iki vatıla, iki manaya vat edilmiştir. Tevil edildikten sonra ne oldu? İki manaya vat edilmiş ama Murat nedir? Bir manadır. Çünkü müşterek lafızdan aynı anda vab edildiği iki manayı murat etmek batıldır. Sürciler böyle diyorlar. Batıldır. Aynı andaki mana murat olamaz. Mutlaka bir mana murattır. Dolayısıyla mütehit tevili yapmadan önce de bu bizim müşterek dediğimiz lafı en az iki veya daha fazla vadırlar, en az iki ve daha fazla manaya vab edilmiş olan bu dan maksat nedir gene? bir manada. Tevil yapıldıktan sonra ne ortaya çıkıyor zaten? O maksat olan bir manayı müjdehir teemmülüyle yakalıyor. Onun için tevilden sonra da yani müevvel hale geldikten sonra da lafı ne durmaktadır orada hala? ve imkaniye tenavuluhu'l vadiyur. Bu lafzun masfi olan delaleti dursa da duruyor zaten. Ve uzuifen hükmü ve hitm edilse de nereye izafe edilse ila cevati o cevaya hakun cevazına Edilse de yine de diyor Han-ı burada vaza itibarıyla değil Mütehidin rahmi itibarıyladır mu Bundan dolayı diyor tabi şeria. Madem biz lafsumlu itibarıyla kısımlarını inceliyoruz, mütehidin rahmi itibarıyla olan kısmı buraya sokamayız. Ondan dolayı ben mu evvelin yerine neyi koydum diyor? Mu yerine kendi inmekleri koydum diyor. Şimdi dedik ki, Molla Khusret dedi ki, hayır, la sapr-ı şerianın bu gerek dolayı değil. Şu ana kadar sapr-ı şerianın gerekçesini anladın. Bundan dolayı değil, müevvelin yerine cemp-i münekkerin konması. Niye ondan dolayı değil? لَاَنَّ الْمَعْدُودَ مِنْ اَقْسَامِ الْوَفِّ لَيْسَ مُطَّقَدْ مُوَذَّذِينَ itirazı var burada. Çünkü diyor Molla Khusret, ''Vaz'ın kısımlarından olan mutlak müebbel değildir.'' Yani müşterekten müebbel, kafirden müebbel, mücmelden müebbel, müşkilden müebbel. Bu mutlak müebbel değildir buradaki kısım. Yani yenden ''Nâcüde minassâmin vâdû'' ''Vaz'ın kısımlarından sayılan mutlak müebbel değil.'' E hangi müebbeldir? ''Velîn min eminen müşterek ellegînûrâcihû bâd manihi bit bitteemmûl.'' Teemmûl ile manalarından bazı yani bir tanesi tercih edilen müşterekten müebbet. Allah husre bu ifadesiyle şunu demek istiyor sadr Aya. Sen mutlak müebbelden hareket ederek mutlak müebbel vakı itibarıyla değildir diyorsun. Ya burada maksat o değil ki. Ya nedir maksat burada? müşterekten müebel bir maksat diyor ki, molla kuzen. Halbuki Sadrü Şeria aynı söylüyor zaten. Müstehkem müebelde de ne yoktur diyor Sadrü Şeria. Vazır yoktur diyor. Müctehidin rahmi vardır artık burada kısım olarak müebel dediğimiz kısım. Vazır yoktur diyor. Sanki Sadrü Şeria müşterekten müebelde vakın var olduğunu kabul ediyor da mutlak evvelde vakıh yoktur demek istiyormuş gibi buradan hareketle Molla Kutrev sabr-ı şeriaya red yaptı. Halbuki doğru değil. Çünkü sabr-ı müsterekten müevelin de vakının olmadığını söylüyor. E bunu söyleyince o zaman Molla Kutrev'in bu reddi pek yerinde oldu. İzmir'i onun için bu reddi yerinde kabul etmiyor ve fakudur da söylemiyor. Belin mu'amelenin müştereken lazirac yiracuh ba'd manihi bit'aammul. Teemmul. nerede teemmul? Müctehh nerede teemmul ediyor? Fi nefsihi kıt'i fi onun kitab ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Boşanan kadınlar kendi başlarına üç kar beklerler. Karun, müşterek bir lafız demiştir. Hayza da vaf edilmiştir bir vatığla, tam zıttı olan tuhura da vaf edilmiştir bir vatığla. Ayrı bir vatığla. Şimdi bu karun kelimesi, vaf edilmiş ayrı ayrı vatığlarla vaf edilmiş olduğu bu iki manadan hangisi murattır. Hanefi müctehitlere göre hayız murattır. Şafii müttehidlere göre nedir? Tuhur muradır. Hanebiler Karpun lafzından haydın murad olduğuna delil çekiliyorlar, teemmül ediyorlar. Nerede teemmül ediyorlar? iki şeyde. Bir, Sivan'ın kendisinde. Kare, E. Yani Karpun derken Karpun var, R var, E var. Bu kök Karpun, E'den müteşekkil olan bu kök, Kur'an kelimesi de aynı kökten gelir. Kur'an. E ne demektir? Ayetlerin cam olduğu Kitap. Ha demek ki karaye kökünde ne var? Cem olma manası var. Dikkat ediniz. Cem olma manası var. Önce tilimenin bizdat cevherine bakarak bu manayı elde ediyorlar. Ondan sonra da nerede teemmül ediyorlar? Şimdi teemmül nerede teemmül edilir? fînet bir, bir de nerede? Ve mülahazatil vabbi. ve mülahazı Ne demek o? Ha bu ayrı ayrı vabdılarla iki manaya vabd edilmiş. Vabd edildiği manalara da bir bakalım. Evvela kelimenin kendi cevheri üzerinde olma manası olduğunu teşbir ettikten sonra vabd edildiği manalara bir bakalım diyorlar. Bakıyor. Ne görüyorlar? Bir vabdılar. Hayza bir vabdılar. Tuhra vabdılar. Şimdi biz burada hangi manayı alalım? Hayızda ne demektir hayız? Kadının rahminde biriken kanı, rahmin dışarı atmaya başlaması demektir. Ha demek ki hayızda ne manası var? Bir gem olma manası var. Çünkü toplanan kanı dışarı atması diyoruz. Bir gem olma manası var. Tuhurda ise tam zıttı var. Gem olmamı manası o zaman diyor ki halet-i böyle böyleyiz. Öyleyse bu kat'un kelimesi hayır manasındadır diyorlar. İşte teammülün manası da bu. Fî nefsit si'atı ve mü'lâhazatî vâzgîdî, bu ayet kelimeyi anlatıyor, denildiği gibi. El-kâb, el-kûrûf, fî kavr-i teâlâ, selâfete kûrûf, imânel hîyâf. Bu kuru kelime hangi manadadır? Hayıllar manasındadır. Letahar, tuhurlar manasında değil. Gerekirsin şöyle bir örnek. Niye den? Hangi ihtiyata biz söyledik o ibare olarak bize veriyor diye. Çünkü biz sika, yani kapın sikaşı, tedrülü bilvar bir vak ile delareti diyor neye? Alen ihtimal, gelheli neye delalet ediyor? Gem olma manasına delalet ediyor. Ve o Yunusul hayırlat tuhfa cemp olma manası ise neye münasiptir? Hayıza münasiptir. Tuhra münasiptir. değil. Çünkü Tuhur'da adı üzerinde temillik hali kadının rahminde bir şey yok. Kan yok ya. Yani. Ama hayız halinde ne var? Kadının rahminde toplanan kan var. Onu dışarı atacak zaten. Peki. Şimdi buraya kadar söylemiş olduğu Molla Kutrevin Sadr-ı Şerianın vermiş olduğu Cevaba ret. Ne cevap veriyordu sadr-ı şeria? Diyordu ki, bu vazo-i kibariyle taksim, hak, am, müşterek ve müevelleniyor cem'i münekkere diyor. Müevelin yerine cem'i münekkere koyuyor. Niye? Şu şu şu gerekçeden dolayı. Molla Hüsrev önce o göre gerekçeyi reddedir. Şimdi kendisinin neden Müevelin yerine cem münekkeri getirdiğini söylemeye başlıyor. Den bilakis. Bundan dolayı değil. Yani müeveli bırakıp onun yerine cem münekkeri getirmem bundan dolayı değil. Bilakis şundan dolayıdır. Neden dolayıdır? Li tekellüfin fihi. Müevelin yerine cem münekkeri getirdiğini, bir tekellüfin tihi. daha doğrusu müevveli kısım yapmada tekellüf var. Müevveli kısım yapmada ne var? Tekellüf var. Evet. Neden tekellüf var? Çünkü siz müevvel dediğiniz zamanda bu müezzelden maksat nedir? Evvela onu bir teşkil etmeniz lazım. Onun için İzmir'i der ki ila bil müşterek. Müşterekten müevele tahvite ihtiyacı var. Evvela bunu ispat edip ortaya koymanız lazım. Birinci olarak diyor. Dolayısıyla burada ne vardır demek diyor bir tekellük var. Bir, ama asıl gerekçe o değil. Asıl gerekçesi şudur. وَضَرُورَتِينَ فِي اَتِبَارِيْا كَمْعِ الْمُنَتَّرِينَ Cem'i-i münettere itibar etmek hususunda zorunluluk var, zaruret var. Eğer siz cem'i münekteri tutup da vakıf itibarıyla yapmış olduğunuz taksimin kısımların içerisinde zikretmezseniz başka yerde asla bunu zikredemezsiniz. Çünkü bu girse girse nereye girecekti zaten? Vakıf itibariyle olan taksime girecekti. Siz vakıf itibariyle olan taksime bunu sokmazsanız bu olmaz başka yere giremez öyleyse zarurettir ki bunu buraya kısım olarak koyacaksınız peki şu zaruret midir koyalım hem müezzel olsun hem canlı müezzel olsun ne var ikisi de olsun yok kısımlar dördü geçmemeli bu bir takıntı olmuş dördü geçince canım. bütün kısımlar dikkat ederseniz nedir her dörttür her ne kadar delaletli kibariyle olan 8 ise de o da vuduk cihetinden dört, kapasiyetinden dört olarak sekizdir. Sanki dört rakamını aşmamak gerekiyor. Oradan hareket ediliyor ha. Zorlama yapılıyor yani. Niye cez münekkere itibar etme var? Lisiplanihi bin Vaz'ı itibariyle müstakildir bu. Yani evvel gibi değil, tartışmalı değil, müstakillen vab'ı ile olan bir kelimedir bu. Ve Adem'in indiracihi bi sairin aksan, sair kısımlara girmeşi de yok. Giremez yani. Çünkü vatı itibariyle olan taksimin altına sokulacaktır. İşte bu darürekten dolayı müebbeli terk ettik. Ne yaptın diyor? Müebbeli terk ederek onun yerine cem'i münekleri koydu. Aslında vatı itibariyle olan taksim, had almış direkt müebbeldir diyenler, Cem'i münekkeri ne olarak söylüyorlar? Onlar cem'i münekkerin vâzıt itibariyle olan taksimden bir kısım olacağını bilmiyorlar ve elbette biliyorlar. Ne diyorlar? Haf ile âm arasında vasıtadır diyorlar. Onun için onu ayrı bir kısım olarak getiriliyorlar. Ne diyor onlar? Haf ile âm arasında vasıtadır diyorlar. Haf değildir. Neden? Çünkü fert mülahazası vardır cem imleklerde. değildir neden? Çünkü âmda sınırsız fertleri kapsama vardır. ise sınırlı bir grubu kapsama vardır demiş. Onun için ağam ile as arasında vasıta olduğundan onlar onu da onlar da ondan dolayı onu ne yapmadılar kısım olarak ama külliyen terk edilmiş de değildir. Şimdi bir mesele kaldı bugünkü dersten ama yine kurcalayıcı bir mesele. şümmel muradı bil vad a'ammu mine şahsiyyi ve nev'iddi. Vaz'iyyeye geçti şimdi. Vaz'ı ilmine geçti. Biz dedik ki lafsın manaya vaz'ı. Buradaki vaz'ı'dan maksat nedir Vaz'ı şahsi midir? Yoksa bâtın midir? Peki bu nereden kaynaklanmış şimdi? Burada durduk yerde. Buradaki vatadan maksat ne değil? Sadece maddi şahsi değil. Hem maddi şahsidir, hem ma'nî nefîdir demeye niye girdi? Bakın. Vatun kelimesi nedir demiştik biraz önce biz? Racul kelimesi bir hâsun yani hâsftı. Peki La aracül etikdar. kelimesi nedir? Amdır. Yahut biraz önce demedik mi ki racül kelimesi has? E şimdi la aracül etikdari'deki racül kelimesi amdır niye diyoruz? İşte o sorunun cevabını vermek için buraya giriyor ha. Ne demek o sorunu? soru mu var mı? Var. Nedir o? Bir. Bir. Vazıh itibariyle lafın kısımlarını okuyoruz. Dolayısıyla bu kısımlarda mutlaka ne olmalı? Vazıh olmalıdır. La raciletit darideki racül kelimesi, racül kelimesi hasdır diyoruz. Bir manaya ve fert mülahazası olmayan, fertlere itibar edilmeyen bir manaya vaz edilmiştir. Bu böyle. Racül kelimesi bu. Ama siyakı defide, yani nefiden sona vakı olan necre olursa o zaman ne olur? Am olur racül kelimesi. İyi ama la racül edeki racül kelimesinin neki o Am olduğu zaman vatı yok. Niye? E, racül kelimesinin vatını biliyoruz. Nedir o? Racül kelimesinin vatı, vatı şahsi ile zekera min beni ademe cavize hattel bulundur. O zaman am olarak burada vaz'i yok. Buna ne diyeceksiniz? İşte buna cevap olarak diyoruz ki, buradaki bizim ta başında laf-ı manaya vaz'i derken, oradaki vaz'i'den kastımız vaz'i şahsi değil, vaz'i nev'idir. Ne demek vaz'i şahsi? Ne demek vaz'i nev'i? Vaz'i şahsi demek bir lafıdır. Bir de mana. Eğer siz alır bir lafzı, bir manaya koyarsanız buna vab'ı şahsi denler. Mesela zeyd kelimesini aldınız, ne yaptınız? O hariçteki muayyen şahsa vab ettiniz. Bu vab'ı şahsi. Vagül kelimesini aldınız, Zekarun bin Ben-i Adem'e, Gavide Haddesi var dediniz, ne yaptınız? O manaya o vagül kelimesinin bir vab kendisini vab etti oldu bu vakı vazh şahsi. Vazh-ı ne demek? Kelimenin bizzat kendisini alıp değil, ya kül ile başlayan bir kural vererek yaparsanız buna vazh-ı nev'i Mesela, burada da aynısı yapılıyor. Kullu nekiretin idâ ve kâti ziyâkın nesli, taum diyorsunuz Buna aletül vatu' deniyor ha vatuhiyede. Bununla beraber racül kelimecini manaya vadı diyorsunuz. İşte böyle bir kül ile başlayan bir kural ile vatu' yaparsanız buna vatf-i En kestirme ve en kolay tarifi vardır. İşte burada da la racü de fiddari derken oradaki racül kelimesi a'ıdır. Halbuki biz lafzın vatu itibariyle olan kısımlarını okuyoruz. La racüle yani siyak-ı nebideki oracül kelimetinin mahl-ı yok. Dolayısıyla nasıl olur da onu tutar ve kısımlarından ağamdır diyebilirsiniz. Sorusuna cevap olarak diyoruz ki, Sümbel Murad. Sonra murad, bil var nedir? Ağammu şahsı gibi nevdi. Şahsı ve nevdinin her ikisine şamil. La de şahsi vadı yok ama nevfi vazı vardır. Bir an önce anlattık. Dolayısıyla feyedhulü fil am en nekiretül menfiyyetu nef yedilen nekirede ne olmuş olur? Yani siyasi nefide vatı olan nekirede amın tarihine girer. tarihine girer. Onun tahtında bir fark olur. Neden? Yani ne ha? Çünkü nekireyi menfiye için vat-i şahsi yok ise de onun için vardır ne? Vat-an nevhiyyen vat-an nevhiyyen Payısi vardır. Şimdi gene bir soru. Mubarek bulmaca, bilmece gibi bir vicdan. Yani her satırı böyle bir takım şeyler anlatıyor. Şimdi burada diyor ki ve kavna la illa la Biri çıkıp şöyle bir itirazda bulunabilir diyebilir ki buradaki sıyakı nefide vakı olan nekideki umum manası vaq'nari iledir dediniz ama aslında bu aklidir. Ne demek aklidir? La'gile. Hiçbir adam fiddareer zamanası bu. Rajul kelimesinin kendisi nefiden sonra vakı olmasını bırakın. Neydi? Müphem bir şakhs demek değil mi? Bakın kelime ki diyoruz. Hafsdır demekle ne demek istiyoruz? Diyoruz ki burada fark, mülahabası yok. Bir adam demektir racur. Hangi bir adam? Belirsiz, müphe. Belirsiz. Şimdi nesilden sonra bu kelime gelince belirsiz bir adamı nefyetebilmeniz için her bir adamı nefyetmeniz lazım. Dikkat ediniz. Belirsiz olan bir adamı, müphem bir adamı, evde müphem bir adamdan bahsediyorsunuz. O evde müphem bir, belirsiz bir adam olmadığını vurgulayabilmeniz için, anlatabilmeniz için ne gerekir? Her bir adamı net ki evde bir adam yoktur diyebilirsiniz. Eğer bunu yapmazsanız bir veya birkaç fert kalacak onu, e, o evdedir o zaman de. Çünkü belirsiz bir adamı nefk edebilmek için her bir adamı nefketmek lazım. Bu akli. Bunun vazolla falan alakası yok diyor soruyu sorar. Bu aklidir. Doğru aklidir. Yanlış değil. Onun için la acile fiddar ederken ne demektir manası? Evde hiçbir adam yok demek. Şimdi soruyu da okuyalım burada. Deniyor ki ve kevn miha. O nectiden sonra vakı olan ncreyi mecliye dediğimiz ncrenin umumunun olması, ne olması akli yani akli olması. Niye aklidir? Var zorunlu olarak aklidir. Niye? Şu ma mane. Bir maneanne intifa ferdin müthmin, rakib müferrid değil midir? O her bir müthemi belirsiz ferdi ne yetme, mümkün olamaz. İlla bir intifaı kulli ferdin ancak her bir ferdi nefret mümkün olabilir. Her bir ferdi nefret mümkün olabilir. O zaman burada nefirdeki umumluk nereden çıktı? Bu akli ve zaruri olan şeyden çıktı. Yani ferdi mübhemi nefretmenin yolu her bir ferdi nefretmektir. Buradaki umum aklidir. Vak'i değildir demek istiyoruz soruyu soran. Vak'i de yoktur demek istiyoruz soruyu falan ona cevap olarak diyoruz ki işte bu la yunabî zâlike, vab'ı aykırı düşmez. Yani buradaki umumun aklen zorunlu olarak olması, bulunması vab'ı nev'i vardır dememize aykırı değildir. Dolayısıyla burada ne vardır gene? Vab'ı nev'i vardır. Dolayısıyla siyasi defiyle vazo olan neker, amın kısımlarındandır vazo da vardır kendisinde. Yani Niye aykırı düşmez? O konuda La Junatir Dalike dedi, o konuda açıklama yapmadı. Fakat ikbiri diyor ki, enne asıbeti bir vazo, vazo ile sabit olan huca oluna, inn nekeret el mendiyetenin esil ferdi mübhem, vazo ile sabit olan budur. Ferdi mübhemi, nedi için olan. نَنْذ۪ي نَكِرَةً وَمَاسَبَةَ بِالْعَقْلِ Akıl ile sabit olan ise nedir? اِنَّ اِنْتِفَاءَ الْفَرْدِ الْمُذْهَن۪ي لَا يُمْتُنِ اللّٰهِ بِالْتِفَاءِ كُلِّ فَرْد۪ي Yani, vazığ ile sabit olan ayrı bir mukaddimedir, ayrı bir kelamdır. Akıl ile sabit olan ayrı bir şeydir. Ve bunlar bu mukaddimeler birbirine ne değildir? Zut değildir. Vazı yoktur diyemezsiniz. Vazı vardır. Peki. Ebil kesreti, kesret ile maksat denir, hani bir kesirin diyorduk ya, aslında kesret, kılletin necidir, mukabilidir. Av, çok demek kesrette. Buradaki kesret, mukabilun vahdeti, kılletin mukabilidir, vahdetin mukabilidir, tekin mukabilidir. Yani biz lafoz kes kesire vaf derken ne demek istiyoruz? Çoğa demek istemiyor. Ya birden fazlaya vat edil demek istiyoruz. Çünkü birden fazlaya vat edilen lafız da nedir? Müşterektir. Eğer çoğa deseydik iki vatıla, iki manaya vat edilene müşterek demememiz gerekirdi. Halbuki verdiğimiz huruf misali de neydi? İki vatıla iki manaya vat edilmişti ve müşterek lafızdır diyordum. Onun için buradaki litesir derken o kesretten maksat nedir? Mukabilül vahdeti, vahdetin tekin mukabilidir. Birden fazla mana demektir. Dolayısıyla feyeşmelû, el mâneyeyni fesâhidem. İki ve daha fazla manayı da ne yapar? Tapsar. Yani iki vazığla bir lafız, iki manaya vat edilmişse müşterek lafızdır diyebiliriz. Ve i kevnil ifradi, gayr-e mahsuratîn, sınırsız olmasıyla kastedilen nedir? O da şudur. <gülüyor> Lafızda inhisara delalet eden bir şeyin olmamasıdır. Lafızda inhisara delalet eden bir şey yok ise o lafın velenki hariçte fertleri sınırlı da olsa sınırsız fertlere delalet ediyor diyebilir. Bakın verdiğim müsaale. Yedi kat sema var öyle değil mi? Bak yedi kat. Sınırsız fert var mı sema altında? Yok. Biz sınırsız derken ne demek istiyoruz? Onun sınırlı olduğunu ifade eden ibarede ne yoktur? Bir karine ibarede bir delalet yoktur demek istiyoruz. Yoksa tarihteki fertleri sınırlı demek istemiyoruz. Hariçteki fertler ister sınırlı olsun ister sınırsız olsun. Onun önemi yok. Yeter ki lafızda ne olmasın? İnhisara delalet eden bir şey olmasın. Ne gibi? Mesela mişel veriyor. Fî adedin muayyenin. Feyedhulü fil âm. semawat. Essemâvâtu kelimesi nedir? Am. Nasıl andır? Sınırsız fert yok ki altında. Yedi kat semadan bahsediyoruz. Sınırlı fert var. Am olmamasına. O demek değildir Sınırsız farklardan maksat neymiş? El la yekunu delalet eden, yani ifsârat delalet eden bir şeyin lafında olmaması demek. Velhamdülillahi <senalnâ> rabbil <adam> <Rule> Bugün bu kadar. Allah razı olsun. Hadi <público> 老板老板 <好吧。S 1>